Bu videonun konusu fazlalıklardan kurtulmak, fazlalıkları atmak. Fazlalıkları atmak derken en basitinden fazla kilonuzdan kurtulmak gibi diye söyleyebiliriz ama o apayrı bir konu. Sağlık konusu o size kalmış, o sizin tercihiniz. ama Benim konum Life Detox yani yaşam detoksu. Yaşam detoksu birkaç seviyeden oluşur. Örneğin fazla insanlardan kurtulmak, çöp evinizden kurtulmak, ruhunuzun çöp evinden kurtulmak, fazla anılarınızdan kurtulmak, fazla sorumluluklardan kurtulmak diye devam edeceğiz. Başlayalım. Birincisi, bir ne olursu sizin hayır diyemediğiniz insanlardan ve fazlalık sorumluluklarınızdan kurtulmak. Yani ne demek istiyorum? Sizi gün içerisinde veya ay içerisinde bir takviminizin yoğunluğunu sağlayan, sizi yoran insanlar vardır, olaylar da vardır, sorumluluklar vardır. İşte bu sorumlulukların belli bir oranı çöptür. Gerek yoktur. Şimdi televizyonu açarsın, izlersin dersin ki işte e, aa kadının çöpevi varmış ve işte adamın çöpevi varmış. Bak evinde çöp biriktiriyormuş. Discovery Channel'da ya da National Geographic'te böyle bir program var. Çöpevleri temizliyorlar. Kafayı yersiniz. Yani çok güzel bir program bu arada. E, koskoca şatodan bir çöp çıkıyor. Tabii ki ondan para ediyor bu arada. Birinin çöpü başkasının servetidir diye bir laf var çünkü. E, ama benim söylemek istediğim bu değil. Benim söylemek istediğim şu. Sen E, o çöp sorumluluklarla, fazlalık sorumluluklarla irtifa kazanamıyorsun. Hani filmlerde çizgi filmlerde derler ya e, balondan, sıcak hava balonundan fazlalıkları atarlar yükselirler. Senin yükselmeni engelleyen ipler değildir. yere iple bağlı değilsindir o balon olarak. Senin sorunun sepetin içindeki çöp fazlalıklar. Bu fazlalıklardan birincisi sorumluluklar. Gereksiz insanlara gereksiz tavizler verip gereksiz sorumlulukların olduğu için yükselemezsin. İki, Ee, anılar yani çok gereksiz, sadık olduğun anılar vardır ve o anılar, o hatıralar işte 5 yıl önce ayrıldığın arkadaşından, sevgilinden olan anılar, bilmem neyle anıların, şununla bununla tabii ki anıların kutsaldır yani ben demiyorum ki vefat etmiş birisi bir anın varsa beyne format at ama yaşamaya devam et. Çünkü sen de yarın ertesi gün başka birisinin anısı olacaksın. En fazla bu olabilirsin. Hayatta yapabileceğin en büyük başarı bir anı olmak. Ha iyi hatırlanırsın, kötü, sık hatırlanırsın, hiç hatırlanmazsın o ayrı hikaye. Bir diğer olay, fazlalıklardan kurtul dediğim zaman masanız, çekmeceleriniz, evinizdeki dolapların içi bir çekmeceyi bir aç, yarıya kadar geldiği zaman çok bir sorun yoktur ama tamamını çektiğin zaman arka tarafta bir sürü gereksiz şey görürsün. Hatta o çekmecenin arkasından iç tarafa düşer. Lütfen bir pazar gününü, bayramda yapın demeyeceğim bunu, bir pazar gününü buna ayırın. Ve ne varsa atın. Bugün bayram günü, bu video bayrama denk geldi. E, gereksiz ilişkilerinizi fazlalıklardan kurtulduğunuz gibi umarım e, gerekli ilişkilerini, kopmuş ilişkilerinizi de güçlendirirsiniz. Benim tavsiyem, Bu bana lazım olabilir kategorisi var. Bir de bu belki bir gün lazım olabilir kategorisi. Bu mutlak lazım, bu gereksiz. Bu 4-5 tane kategori yapıyorsunuz ya çekmecenizdeki şeylerde. Yapmayın. Lazım değil. Lazım yani gerekliyi de gerekli kelimesi. Bana lazım mı değil mi? Bana gerekli mi değil mi? Yarın gerekli mi? Sana bu yarın gerekli olur mu? Hadi ben sana kıyak yapıyorum, 7 gün içinde bu sana lazım olur mu? Gerekli olur mu? 7 gün içinde sana gerekmeyecekse at. Sat, sahibinden kom. Başka marka ismi söyleyip de reklam yapmayacağım gereksiz şeylerin. Ya da hediye et ya, sevabına ver. Ama 7 gün içinde kurtulmuyorsan at. Şöyle bir şey, dolaplarını döktün ya. Salonun ortasına ya da salonun bir köşesine bu gereksiz şeyleri böyle sanki Terör uyuşturucu satıcıları yakalanda TC yazıyorlar ya harflerle. Sen de sergileyecek şekilde yay. Sadece yedi günün var, yedi gün içerisinde bunlardan kurtul. Yedi gün içerisinde kurtulamıyorsan çöpe at. Bırak çöpten birisi alır. Çöpe de götürüp de hani bütün pis şeylerin içine atma. Bir kenara koy. Birisi alır en azından bir sevaba geçersin. Bir diğer olay objeler. Gereksiz objeler. Nasıl objeler? Hatırası olan objeler. Evde bakarsın. Ee, özellikle bizim bir nesil öncemiz yapar bunu. Her yer kupalar, plaketler, tabaklar gereksiz bir sürü şey, yaşam alanını kısaltıyor. Evin modernliğini öldürüyor. Televizyonun üstüne örtülen dantelden bir farkı yok. At! Yani senin 1473'teki kupan benim bir işime yaramıyor. O kadar başarılı olman, senin onunla tatmin olmanı da bir anlamı yok. Yaşarken sat bir işe yarıyorsun. Şimdi Discovery Channel'da şey var. E, hurda avcıları galiba atıyorum, ha depo avcıları e, depoları açıyorlar, milletin neleri var orada inanmazsın çok güzel şeyler çıkıyor. Bir de e, karavanla gezip başkalarının hazinelerini toplayan iki tane tip var. Onlara da bayılıyorum, o ikisini çok iyi izliyorum. Mike la diğerinin adını unuttum. Bunlar da yani o bölüm beni öldürmüştü. Bunlar bir şeye giriyorlar eve, ev büyük Amerikan evi, yan tarafta 10 tane garajı var adamın. Evin içerisinden garaja geçildikçe inanılmaz derecede antika şeyler var ve garaja geldiğinde Knucklehead, e, Harley Davidson'lar var BMW'ler neler var. E, kimseyi hakir görmüyor, haddim değil. Adam 87 yaşında. Yani motora binmesi imkansız, motorun ona binmesi hiçbir ihtimal yok. En fazla cenazeli motorla çekerler. Diyor ki ben onlardan ayrılamıyorum. Sat, aga, sat, sat, ye. Yani sürünüyor çünkü gariban. Neyse. E, mümkünse eğer e, bizde garaj satışı yoktur yani Amerika'da şey vardır garajın çok dolduğu zaman filmlerden gördüğünüz mantıkla anlatıyorum ben buna sadece e, Avrupa'da şahit oldum Amerika'da şahit olmadım Avrupa'da garaj satışını bit pazarı satışı şeklinde yaparlar o mahallenin komşuları birleşir ve satar evindeki fazlalıkları ve çok uzun 1 euro 1 dolar 1 euro 1 dolar şimdi bizde bunu yapmaya kalksan hatırasından ayrılamıyor bu kalem diyor dedemin yadigar diyor 50 lira istiyor deli misin kim buna 50 lira verir ee, ricam masanızı boşalttınız anlarınızı boşalttınız sıra geldi elektronik çöplüğünüze yani bu bu belki de bu videonun en önemli olayı facebook profilinize bir girin instagramınıza girin artık twitter her neyse biraz geçmişe gitsenize ne kadar çöplük yaratmışsınız Veya tanınmak istemediğiniz, birlikte yan yana görünmek istemediğiniz insanlarla ne kadar gereksiz resimleriniz var. Ya da sizin çok gençken şu an kariyerinizi zedeleyen yanlış tweetleriniz, yanlış mesajlarınız o kariyer, geçmiş, anı, hatıra çöplüğünüzden de kurtulun. Mümkünse onları da silin atın. Ve hafıza kartınız. O USB'ler, terabaytlar, gigabaytlar, harddiskler, bellekler Onların içi de çöplük dolu. Hadi bunlar sorun değil gözünüz görmüyor ama en azından cep telefonunuzun içerisindeki gereksiz şeylerden kurtulun. Ve geldik en önemlisine. E-mail'lar. Okunmamış trilyon e mailiniz var ya Silin. Ya okumadığına göre şimdiye kadar Ama yanında okunmamış 475 yazıyor. Şöyle yapıyorsun. Birinciye basıyorsun. Shift'e basılı tutarken sonuncuya basıyorsun. Shift'i bırakma play'de bas. Bitti bak. Çünkü onlar hepsine bir sıkıntı yaratıyor. Bir kenarda duruyor ve seni boğuyor. Tabii ki bunlar mümkün değil. Yani bunları yapabilmek için biraz cesaret ister çünkü. Ee, geldik e, sonuncusuna Sizin zamanınızdan çalan fazlalıklar vardır. Bu fazlalıklara alışkanlık deriz. Bunun videosunu bağımlılıklar diye yapmıştık ama alışkanlıklar mesela sigara gibi Sigaranın sağlığa zararlığına oturup konuşmayacağım. Nasıl sigarayı bırakacağınıza bu videoda anlatacak değilim. Ama lütfen günde rutin olarak vaktinizi çalan fazlalıklardan da kurtulun. İyi bayramlar dilerim. Umarım keyifli geçer gününüz. Bugün ve yarın ve ertesi gün. Şimdiden size ailenizle birlikte fazlalıklardan kurtulabileceğiniz ve eksikliklerinizle geri kazanabileceğiniz güzel bir sene dilerim. Bir sonraki bayram Bundan 2 ay 10 gün sonra umarım o bayrama kadar İngilizce öğrenirsiniz, umarım o bayrama kadar kanaldaki videoları bitirirsiniz ve umarım o bayrama kadar kendiniz için bir şeyler yaparsınız.